fain naslaqal hadis kitabullah ve hayral hidi haddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerra'l umuri muttasatuhha ve kullu muttasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar tefsir dersimizde kehf suresinin 28. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte gönülden sebat sebat et dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme, kalbini biz anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye itaat etme. İbn Abbas radıyallahından ve la ta'du aynake anhum kavli gözlerini onlardan başkasına çevirme demektir. Ebu Said el Hudri radıyallah'tan zayıf muhacirlerden bir grubun arasında oturuyordum. Bazımız bazımızın avretini örtüyordu. Kur'an okuyucumuz bize Kur'an okuyor. Biz de Allah'ın kitabını dinliyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelip başımızda durdu. Kur'an okucusu sustu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordunuz diye sordu. Biz de ey Allah'ın Resulü Kur'an okucusu Kur'an okuyor. Biz de Allah'ın kitabını <gülüyor> dinliyorduk dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendileriyle beraber sabretmemi emrettiği kişileri ümmetimde bulunduran Allah'a hamdolsun. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini bizlerden sayarak aramıza oturdu. Sonra eliyle daire çizdi. Onlar da yüzlerini ona çevirerek halka oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlar arasında benden başka kimseyi tanımadığını sanıyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey yoksul macirler topluluğu, kıyamet gününde sizler için tam bir nur ile müjdelenin. ''Sizler cennete zengin müminlerden yarım gün önce yani 500 yıl önce gireceksiniz.'' Diğer rivayette şu ziyade vardır. ''Size cennet nimetleri sunulurken zenginler hesapta olacaktır.'' Bunu Ebu Yala, Ahmet bin Amber, Ebu Davud, Delailü'n-Nübüvvede Beyhaki, Hasem-i Risnat'la rivayet etmiştir. <Gülüyor> Habbab bin Eret radıyallahu anh'ten ''El Akra bin Habis et Temimi ve Uyeyne bin Hıs'ın el Fezari geldiler.'' Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müminlerin zayıflarından bir grubun içerisinde oturup Suheyb, Bilal, Ammar ve Habbab ile beraber iken buldular. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında onları görünce o zayıf sahabileri hakir gördüler. Onunla yalnız kaldıklarında ey Allah'ın Resulü bir oturumu bize tahsis etmeni muhakkak isteriz ki Araplar bununla bizim üstünlüğümüzü tanısınlar. Çünkü senin yanına Arap heyetleri gelir. Bu itibar'la Araplar'ın bizi şu kölelerle beraber görmelerinden utanırız. Onun için biz senin yanına girdiğimiz zaman köleleri yanından kaldır. Sonra biz huzurundan ayrılınca dilersen onlarla beraber otur dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de peki buyurdu. Bu defa onlar o halde bu teklifimizi kabul buyurduğuna dair bizim için bir yazı yazdır dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yaprak kağıt istedi ve yazı yazması için Ali radıyallahu anh'ı çağırdı. Biz de meclisin bir kenarında oturuyorduk. O sırada Cibril aleyhisselam indi ve sabah akşam Rab'lerin rızasını dilerek ona dua edenleri kovma. Enam 52. ayetini söyledi. Sonra el akrabin Habis ve Uyeyne bin Hısn'ı anlatarak ve işte böylece Allah aramızdan şunlara mı lütufta bulundu? Deyiversinler diye bazısını bazısıyla imtihan ettik. Allah şükredenleri en iyi bilen değil midir? Enam 53. ayetini söyledi. Bundan sonra... ''Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki, selam sizlere. Rabbiniz rahmet etmeyi kendi üzerine aldı.'' Enam 14 ayetini söyledi. Bu ayetler indikten sonra biz ona öyle yaklaştık ki dizlerimizi onun dizi üzerine bıraktık ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle beraber oturdu. Sonra kalkmak istediği zaman kalkar ve bizi bırakırdı. Sonra Allah azze ve celle Kehf suresi 28. ayetini indirdi. ''Kalbi gafil kılınan ve kötü arzularına uyan Uyeyne bin Hısındır.'' İşi gücü aşırılık olan ile kast edilen ise akrabin habistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşraf ile oturması yasaklandı. Bu ayet yani keyif 28. ayet sonra biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde otururduk. Onun kalkacağı saate varınca biz onu bırakıp kalkıyorduk ki o da kalksın. Bunu İbn-i Şeybe, İbn-i Mace, Taberi, İbn-i Hatim, Bezzar, Taberani, Hilyed-i Ebu Naim ve Delayl'de Beyhakisay-i Sınat'la rivayet etmişlerdir. <gülüyor> Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Sadece Allah'ın veçini dileyerek Allah'a zikretmek için bir araya gelmiş Hiçbir topluluk yoktur ki Semadan bir münadi şöyle seslenmesin Bağışlanmış olarak kalkınız Kötülükleriniz iyiliklerle değiştirildi Bunu Ahmet Bezzar, Ebu Yala Ve Mucem-i tabera, Taberani Hasem-i rivayet etmişlerdir 29. Ayet ''Ve de ki, hak Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin.'' ''Biz zalimlere öyle bir cennem hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. İmdat dileyecek olsalar, imdatlarına erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir toplanma yeri.'' İbn-i Abbas radıyallahu Allah'a ''Allah'ın iman etmesini dilediği kişi iman eder. Küfre saptırmak istediği kişi de küfre gider.'' Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Tekfir 29. ayeti de bunu ifade eder. Bu ayet dileyen kimsenin küfretmesini, dileyenin de iman etmesini serbest bırakma değildir. Bu ancak tehdit ve uyarıdır. Bunu Taberi tefsirinde, Behaki El Esma ve Sıfat'ta rivayet etmişlerdir Hasen Bir Yine İbn Abbas radiyalarına ayette geçen El Muhli kelimesi, yağ tortusu gibi siyah katı bir sudur demiştir. Mücahit Rahimullah da Mürtefaka kelimesi toplanılacak yer demektir, demiştir. 30. ayet. İman edip de salih ameller işleyenlere gelince biz güzel amel edenlerin ecrini zayi etmeyiz. 31. İşte onlara alt taraflarından ırmaklar akan adin cennetleri vardır. Onlar adin cennetlerinde tatlar üzerine kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler. İnce ve kalın dibadan yani ipekten bir çeşit ipek bu. Yeşil elbiseler giyecekler. Ne güzel karşılık ve ne güzel toplanma yeri. Saat bin Ebi Vakkas radiyallahu anh de'l. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennetteki nimetlerden bir tırnağın taşıyabileceği kadar az bir şey dünyaya gösterilmiş olsaydı gökler ve yeryüzü her tarafıyla Sus içerisinde kalırdı. Cennetliklerden bir kişi dünyaya bir baksa ve bileziklerinden biri dünyaya görünse, güneşin yıldızların ışığını silip süpürdüğü gibi o da güneşin ışığını silip süpürürdü. Bunu Tirmizi rivayet etmiştir. Bu aynı zamanda yıldızların kendisinin bizatihi ışık kaynağı olduğunun delilidir. Yani e, kafir bilim adamların iddia ettikleri gibi işte yıldızlar ışığını güneşten alıyor değildir. Buradaki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği misal dikkat edilirse, bu bilezikler görülse, dünyaya görünse, güneşin yıldızların ışığını silip süpürdüğü gibi. Yani güneşin doğmasıyla yıldızların ışığı görünmez oluyor, onların ışığını silip süpürüyor. Bu bilezikler de işte güneşin ışığını silip süpürürdü, yani onu bastırırdı. Abdullah bin Ukeyim dedi ki Meda'inde Huzeyfe radıyallahu anh ile beraberdik. Huzeyfe su istedi. İleri gelenlerden biri gümüş bir kapta içecek getirince bu kabı fırlattı ve şöyle dedi. Ben size bana böyle bir şey içinde içecek vermemenizi söylememiş miydim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Altın ve gümüş kaplardan içmeyin. Dibaç ve harir yani ipekli elbiseler giymeyin. Zira bunlar dünyada onların yani kafirlerin ahirette kıyamet gününde sizin içindir. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Katade dedi ki el-eraik kelimesi içinde karyolalar bulunan cibinliklerdir. 32. Onlara şu iki adamı misal olarak anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekimler bitirmiştik. 33. İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbirini eksik bırakmamıştı. İkisinin arasından bir de ırmak fışkırtmıştık. 34. Bu adamın başka malı da vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Ben servetçe senden daha zenginim. İnsan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm. İbn Abbas radyalarına bu ayette geçen ve kâne lehû ifadesi onun başka malı da vardı demektir demiştir. 35. Kendisine zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. 36. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbimin huzuruna götürülürsen hiç şüphem yok ki bundan daha hayırlı bir akibet bulurum. Evet bu adam Allah'a inanıyor ama kıyametin kopacağına inanmıyorum diyor. Şayet öyle bir şey olsa bile yani Allah bana dünyada bu imkanları verdiğine göre ahirette de daha fazlasını verecektir diye böyle bir düşünceye kapılmış. Katade dedi ki Rabbinin nimetlerine nankörlük ederek onunla karşılaşacağını yalanlayarak ve Allah'a karşı boş temenni de bulunarak bahçesine girdi. 37 Karşılıklı konuşan arkadaşı ona hitaben dedi ki sen seni topraktan sonra nutfeden yaratan daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'ı inkar mı ettin? 38. Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şey ortak koşmam. Esma bintu Umeys radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat et, sana sıkıntı anında söyleyeceğim bazı sözleri öğreteyim mi? Allah, Rabbim Allah'tır, ben Rabbime hiçbir şey ortak koşmam sözdür. Yani bu ayette geçen söz... Bunu Ebu Daud ve Ahmet bin Hanbel sayısınatla rivayet etmişlerdir. 39. Bağına girdiğinde maşallah, kuvvet yalnız Allah iledir deseydin ya, eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, şunu bil ki. 40. Belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Senin bağına ise gökten yıldırımlar gönderir de, bağ kupkuru bir toprak haline gelir. 41. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu arayıp bulamaz. Ebu Hureyre radıyalandı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana sana cennet hazinelerinden bir hazin haber vereyim mi buyurunca ben evet anam babam sana feda olsun dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la kuvvete illa billah yani kuvvet yalnız Allah iledir demendir buyurdu. Amr bin Meymun Ebu Hureyre'ye la havle ve la kuvvete illa billah şeklinde değil mi deyince hayır Kehf suresinde geçtiği gibi dedi. Bunu Hasan bir i Ahmet rivayet etmiştir. Ee, İbn-i dedi ki, Urve bin malından hoşuna gidecek bir şey gördüğü zaman veya bahçelerinden birine girdiği zaman, maşallah, kuvvet ancak Allah iledir der ve bu ayeti okurdu. Bunu da Hasan i̇r Fesevi Marifede, Ebu Naim Hilye'de, İsmail El Esbehani Siyerüs Selef'te, Beyhak Şuab-ı Liman'da i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Hatade dedi ki, gökten sana aza biner, bağın biçilir ve üzerinde bir şey kalmaz veya suyunun yere batıp gittiğini görsün demektir. Ayetin anlamı 42. Derken onun serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü ellerini uyuşturup kaldı. Bağın çardakları yere çökmüştü. Ah keşke ben Rabbime hiçbir ortak koşmamış olsaydım diyordu. katade dedi ki, Yaptığı masraflardan dolayı üzüntülü bir şekilde ellerini birbirine çarptı. Ah keşke Rabbime hiçbir şey ortak koşmasaydım dedi. Bu kafirin bahçesine gelen musibetten sonra yani dünyası elinden gidip de ameliyle baş başa kaldığı zaman hiç küfür etmemiş ve Allah'a hiçbir şey ortak koşmamış olmayı temenni etmesidir. 43. Kendisine Allah'tan başka yardım edecek destekçileri olmadığı gibi kendi kendini de kurtaracak güçte değildi. Mücahit dedi ki, ona yardım edebilecek hiçbir aşireti, yani akrabaları, destekçileri yoktu. 44. İşte burada hak velayet Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan o, en güzel akibeti veren yine odur. İbn-i Zemeneyn, Rahimullah dedi ki, ayet El-Hakku şeklinde ötreli okunmuştur. Yani burada... E Mütevatir olan kıraat, lillahil hakkı şeklinde e, farklı bir kıraatle de okunduğunu söylüyor İbn-i Zemen'in. Lillahil hakkı diye de okunmuştur ötreli olarak ve anlamı hak velayet Allah'a aittir şeklindedir. Yine el şeklinde Esrel okunmuştur. Buna göre el hak Allah'ın isimlerinden biridir ve velayet el hak olan Allah'a aittir demektir. Ayetin anlamı şöyledir. Burada her kul Allah'ı veli, yönetici edinir. O gün hiç kimse kalmaz ki Allah'ı veli edinmesin. Ancak bu müşriklerden kabul edilmez. 45. Onlara şunu da misal göster. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkisi birbirine karışmış, arkasından rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şey üzerinde iktidar sahibidir. Suheb radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girmek istediği bir kasabayı gördüğü zaman mutlaka şöyle derdi. E ey yedi kat göğün ve onun gölgelendirdiklerinin Rabbi, ey yedi kat yerin ve onun barındırdıklarının Rabbi, ey şeytanların ve onun saptırdıklarının Rabbi, Ey rüzgarlar ve O'nun sürükleyip götürdüklerinin Rabbi olan Allah'ın, Senden bu kasabanın ve halkının hayrını diliyoruz. Bu kasabanın, kasaba halkının ve içinde bulunanların şerrinden sana sığınırız. Bunu Hasan bir ile İbn-i Zeyme Hakim, Ziyar-ı El-Muhtare'de, Nesai, sünay Kübra'da, Taberani, Ebu Naim Hilye'de, İbn-i Sünni, Etduada Mehamili ve Behaki rivayet etmişlerdir. Göklerin yedi kat olduğu gibi yerlerinde yedi kat olduğunu açıkça ifade ediyor ee, Tahrim Suresi'ndeki ayette olduğu gibi. 46. Servet ve uğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan salih ameller ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. i̇bn Abbas radıyallahu anh, gökler ve yer durdukça cennetlikler için orada kalıcı olan salih ameller La ilahe illallah Allah'tan başka ibadete layık yoktur. Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Subhanallah, Allah noksanlardan münezzehtir. Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun. Tebarek Allah, Allah yücedir. La havle ve la kuvvete illa billah. Hareket ve kuvvet ancak Allah iledir. Estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim. Sallallahu ala rasulillah. Allah Resulüne salat etsin sözleri namaz, oruç, hac, sadaka, köle azad etmek, cihat, sıla rahim ve bütün iyi amellerdir. yani baki bakiya-t-salihat bunlardır diyor.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 Bilmiş olun ki, Subhanallah, Allah noksanlardan münezzehtir. Elhamdülillah, Allah, hamdallah mahsustur. La ilahe illallah, Allah'tan başka ibadete layıkâ hilâh yoktur. Ve Allahu Ekber, Allah en büyüktür demek, kalıcı olan salih amellerdir. Bunu Ahmet, sayh-i gayrihi bir ısnatla rivayet etmiştir. 47. O gün dağları yerinden götürürüz ve yeryüzünün çırılçıplak olduğunu görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın Onları mahşerde toplamış olacağız. Katade dedi ki, yeryüzünde ne bir bina ne de bir ağaç göremeyeceğin günü hatırla demektir. 48. Ve hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Ant olsun ki sizi ilk defasında yarattığımız şekilde bize geldiniz. Oysa size vaat edilenlerin gerçekleşeceği bir zaman tayin etmediğimizi sanmıştınız. 49. Kitap ortaya konur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sahip dökmüş derler. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ayşe radiyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ey Ayş seni küçümsenen günahlardan sakındırırım. Zira Allah azze ve celle'den ona bir talip, takipçi vardır. Bunu Ahmet, Darimi, Mucem-i Taberani, Hasan bir isnat'ta rivayet etmişlerdir de dedi ki işittiğiniz gibi herkes küçük büyük günahların sayılmasından şikayet eder. Kimse zulmedildiğinden şikayet etmez. Yani Allah'ın kendilerine zulmettiğinden şikayet etmez. Küçümsenen günahlardan sakının. Onlar sahibini helak edene kadar birikerek üzerinde toplanırlar. 50. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir. İbn Abbas radıyallahudan İblis cennetin bekçilerinden idi ve dünya semanın işlerini idare ediyordu. Mücahit dedi ki İblis Rabbinin Adem'e secde etmesi emri dışına çıktı. Katade dedi ki onlar Adem oğulları gibi doğarak çoğalırlar. Onlar sizin için düşmandır. İblise itaat etmek suretiyle Rablerinin ibadetini değiştirenler için ne kötü bir bedeldir. 51 Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de bizzat kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Ben yoldan çıkanları yardımcı edinecek değilim. Katade dedi ki hiçbir şeyde onları yardımcı olarak tutmadım demektir. 52 Yine o gün benim ortaklarım olduklarına ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyurur. Çağırmışlardır onları fakat kendilerine cevap verememişlerdir. Biz onların arasına helak edici bir vadi koyduk. i̇bn Abbas radıyallahu ve cealna beynehum mevbika ifadesi aralarına onlara helak edici koyarız demektir. Demiştir. Mücahit'den mevbika kelimesi Vadi demektir demiştir. Amr el-Bikali radıyallahu dedi ki Mevbik, sapıklık ehliyle hidayet elini ve cehennemliklerle cennetlikleri ayıran derin bir vadidir. 53. Suçlular ateşi görür görmez orayı boylayacaklarına iyice anladılar. Ondan kurtuluş yolda bulamadılar. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kafir kişi dünyada güzel amel işlemediği için 50 bin yıl kadar dikili kalır. Cehennemi 40 yıllık bir mesafeden gördüğü zaman da içine düşeceğini anlar. Bunu Hasan bir isnatla Ahmet Ebu Yala Hakim Taberi rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahundan aynısını İbn İbban rivayet etmiştir. Katade dedi ki Fezan nu ayette geçen Fezan nu ateşe düşeceklerini bildiler demektir. Daha önce Bakara suresinin tefsirinde de bunu zikretmiştik. Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün zan kelimeleri Kesin, yakin manasındadır. Yani burada kesin olarak cehenneme düşeceklerini bildiler. 54. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali sahip dökmüşüzdür. Fakat tartışmaya en çok düşkün varlık insandır. Ali Radyo'nun nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece beni ve Fatıma'yı dürterek namaz kılmayacak mısınız buyurdu. Ben Eyalan Resulü, nefislerimiz Allah'ın elindedir. Eğer bizi uyandırmak isterse uyandırır dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp gitti. Bana bir cevap vermedi. Ancak çıkarken baldırına vurarak tartışmaya en çok düşkün varlık insandır dediğini işittim Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn-i Zeyd dedi ki burada tartışmadan kasıt husumettir. Kavmi nebilerine karşı husumet etmesi ve getirdiklerini reddetmesidir. Kavmin peygamberlerine karşı husumet etmesi, onun getirdiklerini reddetmesidir. 55- Kendilerine hidayet geldiğinde insanlara iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut azabın aniden kendilerine gelmesini beklemeleridir. Mücahit burada kubulen kelimesiyle azabın aniden gelmesi kastedilmiştir der. 56. Biz rasulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlar ise hakkı batıla dayanarak ortadan kaldırmak için batıl yolla mücadele verirler. Onlar ayetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri alaya almışlardır. 57. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevir çevirenden, kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bunu anlamalarına engel olan bir ağırlık, Kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyeceklerdir. Katade dedi ki kendileriyle yaptığını unutan, geçmişte işlemiş olduğu birçok günah unutması e, kastedilmektedir. Burada kaderiye fırkasına da açık bir reddiye vardır. Yani e, Allah Azze ve Celle'nin böyle kimseleri e, hidayette mahrum ettiği, hidayetlerini engellediği, saptırdığı. Ispat edilmekte. 58. Senin bağışı bol olan Rabbin merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları yakalayacak olsaydı onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki artık bundan kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a mev'ila kelimesi sığınacak yer demektir demiştir. 59. İşte şu ülkeler zulmettikleri zaman onları helak ettik. Onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik. Mücahit buradaki mev'ida kelimesi belli bir zaman demektir demiştir. Evet, bir sonraki derste Allah izin verirse Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın kıssasıyla ilgili 60. ayet başlıyor. Sonraki derste bırakalım inşallah. Subhaneke Allah'ın mevbi ve eşhadü enle ilahe illan tevateke elâ ve estağfurke ve tübileyke.